Değerli Burç Efendi Neycileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Çok değerli hocamız Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Geçen haftalarda bir seriye başladık. Ahmet Naina ve Neml Suresi. Ahmet Naina Neml Suresini nasıl okuyor? Oradaki incelikler, yaptığı vurgular, makamlar vs. Bütün detaylarını hocamızla konuşmaya başladık. Ve bugün de inşallah yine Ahmet Naina ve Neml Suresi diyeceğiz. Ama her şeyden önce... Önce hocamıza bir hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Teşekkürler sizleri sormalı. Hamdolsun hocam teşekkür ediyoruz. Geçen haftalarda başladık hocam. Neml suresindeki inceliklere Ahmet Nain'a ne gibi vurgular yapıyor, ne gibi incelikleri var, ne gibi kıraat estetiklerine temas etmiş onlar üzerinde duruyorduk. İnşallah bugün de devam edeceğiz. Ama her şeyden önce bütün sözlerden önce sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım istiyorum yine inşallah bugün üzerine konuşmalar yapacağımız Neml suresi 7 ila 14. ayetleri hocamızdan önce dinleyeceğiz sonrasında da konuşacağız ama ondan da önce yine söyleyeyim Nurullah hocam siz Kur'an-ı Kerim'in fonetik yapısı ve etnomüzikolojik yapısı üzerine doktora çalışması yapıyorsunuz Allah razı olsun çok da güzel bir çalışma Türkiye'de belki ilk defa yapılan bir çalışma belki İslam dünyasında da bu manada ciddi manada akademik düzeyde bir çalışma bu boyutta belki bu derinlikte belki de ilk defa yapılıyor diyebiliriz değil mi hocam? Evet yani inşallah e, güzel bir netice alırız. İnşallah hocam. E, bu arada geçen haftalarda etnomüzikolojik kavramı ifade etmekte biraz zorlanmıştık zannedersem Metin Bey. <gülüyor> Alışıyoruz hocam. E, yavaş yavaş alışacağız inşallah. Yani i̇nşallah. toplumlar üzerindeki etkisi evet. bu an sanatının tilavet sanatının insanların üzerindeki etkisini bazadan bir çalışma. Evet. Bunu da e, mısır tilavet sanatını tabii biz Kur'an'ın gerçek böyle fıtrat okuyuşunun mısır tilavet sanatı olduğunu düşündüğümüzden tüm çalışmaları onun üzerine endeksliyoruz. Evet. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Aynen i̇nşallah hocam. Evet hocam. Neml Suresi 7-14. ayetleri sizden dinliyoruz. Buyurun. Eûzübillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله saatin kum minhabi haberin, ouaatin kum bir şehabı qabesil alakum جا هنودي أمبور كمن في النار ومن حولها بالعالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك يا موسى إنه أنا الله العزيز وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا أجان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف Yâ Mûsâ lâ tahf inni lâ yahfû فلا حسن بعده إن فإني غفور رحيم. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تسع tanhurun baydan min ghayri su'in كان قوم فاسقين واذخل يدك في جيبك تخرج بيضا Well, My um... فَلَمَّا جَاءَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا jahadu biha Sonndan kom Nurullah daha hocamız Nemül Suresi 7 ile 14. Ayetleri okudular. Hocam Nemlü suresine 2 hafta önce başlamıştık. Ee, Ahmet Nana Nemül suresini okurken nelere dikkat ediyor? Nasıl bir e, kraat estetiğinde bulunuyor? onlar üzerinde durduk. Nem Suresi'nin başında yani bugün okuduğumuz ayetlere kadar olan ilk 6 ayette Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğu, inananlar için müjdeleyen, inkarcılar için de cezalandıran bir hayattan bahseden bir kitap. Bugün okuduğumuz ayetlerde 7 ile 14. ayetlerde de Musa Aleyhisselam'ın kavmine yönelik neler yaptığını e, konu edinen ayetleri okuduk. Yani böyle bir konu bütünlüğü var aslında okuduğumuz ve üzerine konuştuğumuz yerlerde değil mi hocam? Evet. Konu bütünlüğünün olduğu belki de nadir surelerden birisidir Nemin suresi. Dediğiniz gibi ilk altı ayette Peygamber Efendimiz ile alakalı gerçek müminlerin hususiyetleriyle alakalı konular işlendi. 7-14 evet. numaralı ayetlerde Hz. Musa kıssası direkt yani başka hiçbir konuya temas etmeden bu konu işleniliyor. Ardından 15-44 numaralı ayetlerde tamamen Hz. Süleyman ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Sonra da? Sonra da e, Salih Aleyhisselam'ın kıssası var. Sonra Lut Aleyhisselam'ın kıssası geliyor. Ama Ahmet Nayna'nın biz bu nemil kaydına tabi temas ettiğimiz için 1-53 numaralı ayetleri okumuş. Evet. Üstad, o sebeple biz de buraları böyle bölüm bölüm e, işlemeye gayret ediyoruz. Gidebildiği yere kadar bakalım. Bugün e, bu konuları işlemeye çalışalım. Evet hocam. Programın başında da dediğiniz gibi bir takım inceliklere, özellikle Ahmet Nayna'nın çok özel vurguları vardır. Onlara temas ederek ilerlemeye çalışalım. Öncelikle tabii e, şunu ifade etmek gerekir ki, neden Nemil Suresini konuşuyoruz ilk etapta? Yani çok konuşulacak aslında kayıtlar vardır, çok konuşulacak e, Kur'an okuyucuları vardır. Fakat Ahmet Nayna üzerine tabii ben çalıştığım için... Ahmet Nayinan'ın da e, Nemil kaydını ben bu anlamda çok faydalı görüyorum. Evet. Özellikle vurgular tabi makamlardan ziyade Kur'an okuyucu adayları için ilk etapta makamlar ön planda tutulmaz. İlk etapta okuyucu adayının dikkat etmesi gereken noktalar aslında ayetlerdeki vurgulardır. Kelimelerdeki vurgulardır. Evet. Okuyucu da bunlara özel öncelikle dikkat etmek gerekir. Mesela diyelim ki bir öğrenci çıktı bana e, hocam bana bir rast makam örneği, işte rast makamını yahut öğretebilir misin diye bir soru yönetse, şimdi ona rast makamının, işte mesela şöyle, şu ayeti rast makamında okusam, onun için çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Evet. Vellezine ve lehu gibi mesela şu vurgu bir evet. rast vurgusudur. Fakat temeli olmayan bir öğrenci bu makamın seyrinden bir şey anlamayacağı gibi belki sadece o musikisi hoşuna gider onun. Evet. Rast makamı makamlar içerisinde en tatlı, e, en, en güzel evet, e, denilebilir. Yani kulağa en hoş gelen, insana belki dinlendiren gerçi her makamda kendine özgü bir hususiyeti evet. var. E, mesela Nihavent'e geliyoruz. Nihavent'in de çok tatlıdır falan diyoruz da evet. Ama rast böyle İslam aleminde hem rast hem de Hicaz. İkisi birlikte. Hicaz alakalı tabii geçen bölümlerde ben bir özgün düşüncemi ifade etmiştim. <gülüyor> çok bir kullanmama sebebimi arz etmiştim ama <gülüyor> rast makamı öyle değildir. Ben rast'ı çok severim. rastlı segahı çok severim ve çok uygularım. Yani bir an önce böyle rastla geçmek isterim. Bu işin başka bir boyutu. Demek istediğiniz şu anladığım kadarıyla hocam. Tuhi de bunu söylemişti. Biz henüz daha küçükken hocamız tarafından makamlı kıraat öğretiliyordu bize fakat biz makamın ne olduğunu bilmiyorduk ve büyüdüğümüz zaman öğrendik Çok güzel. doğrusu bu güzeli, o, güzel olan da bu demişti evet. bence hani Kur'an eğitiminde asıl olan dediğiniz gibi okuyuşu vermek evet. makam falan zaten o sonradan öğrenir evet çok güzel yani Tuhi'nin evet. bu noktaya değinmesi çok, çok iyi yapacağız. oldu sizin evet. de bunu işlemeniz şu an gayet tamam. yerinde oldu Şimdi makamdan ziyade dediğimiz gibi o vurgular çok önemli mesela ben burada bir takım vurgulara dikkat çekeceğim özellikle işte ayete mesela giriş ayet içerisinde seyrediş ve ayetin sonu dediğimiz meddarız noktalarındaki vurgular Evet. yani okuyucu adayları öncelikle buna dikkat etmeliler bunları Hı. kaptıktan sonra zaten ileriki safhada o okuduğu makamı öğrenme arzusu içerisinde olacak Evet. merak edecek yani biz tamam bu vurguları bakın öğrendim yani Mesela Ahmet Nayin'e şu 7. ayeti. <gülüyor> Aslında devam ediyor. Tam tutturamadım evet. ama bu formatta. Şimdi bunu kaptıktan sonra merak edecek okuyucu ki, okuyucu adayı. Acaba burada hangi makamı uyguladı? Bu sonraki bir safha İş, yani. Evet. Buradaki bu giriş, çıkışlar Öncelikle bunlar hazmedilmesi gerekir Buna temas etmek istedim Öncelikle evet. ee, Yoksa işte bir segah makamının seyri Ras makamının seyri Öncelikle bunları böyle kavramak Çok mühim değildir, böyle ismin bilmek Çok mühim değildir evet. ee, Bunun seyrini işte o Tuhi Üstadın dediği gibi Öncelikle siz bir dinleyeceksiniz Dinlediğiniz şeyi bir yoğuracaksınız Kulağınız ona bir aşina hale gelecek Fakat siz o makamın ismini falan belki bilmeyeceksiniz ama o makamı uygular bir pozisyona geleceksiniz. Böyle bir durum. Evet. Şimdi Ahmet Nayna'nın haliyle Nemil suresini bizim işlememizdeki sebep de onun gerçekten vurgularının burada çok üst düzey olduğunu e, açıkçası benim görmemde yatıyor bu. Bunu işleme sebebimiz bu. Evet. Birçok böyle kayıtlar var. Cemaate yönelik okuyuşlar tabi çok kavrucu okuyuşlar sergilenmiş. Mesela Mustafa İsmail Yusuf suresini Kehf suresini, Meryem suresini çok iyi işlemiştir cemaate yönelik. Evet. Ahmet Nayna'ya bakarsınız yine Meryem suresi 1.36 çok iyi okuyuşlar arasındadır. İbrahim suresi 23.41 çok iyi okuyuşlar arasındadır. Evet. Daha birçok okuyuşlar sayılabilir. Mesela Abdus Samet merhum Yusuf suresinin 1.27 numaralı ayetlerini yani fevkalade böyle cemaati kavurucu bir okuyuş sergilemiştir. Bunlar da böyle nokta atışı aslında yerler. Karıilerin en güzel okudukları yerler mesela buralardır. Bir Abdülsamet yani deyince bir mesela bir şairin bir edebiyatçının en güzel yazdığı metin, en güzel yazdığı şiir gibi, Kariilerin de en güzel icra ettikleri yerler var diyoruz. Tabi evet. illaki oluyor. Evet. Ee, kısa sureler mesela Abdülsametle özdeşleşmiştir. İşte Yusuf 1:27, Meryem 1:36 yani hatırladığım kadarıyla bir rakamına varınca kadar veriyorum. Kehf suresi 60, 111 numaralı ayetler mesela Abdülsamet de çok enfestir. Evet. Bu Abd Abdus Samet'e bakan yönü. Emin Şavi'ye bakarsanız yine sayılabilecek noktalar var. Ama Kari'nin kendisini gösteremediği okuyuşlar da vardır. Hmm. Mesela Abdus Samet'in ben Güney Afrika'da çekilmiş birçok kaydı var bende. Evet. Güney Afrika'da falan mescitte Kur'an okumuş. Bakıyorsunuz bir ses sistemi doğru düzgün bir platform evet. kurulmamış. Profesyonel yani, bir kayıt yok. Kayıt yok doğru düzgün. Kendisini çok da gösteremiyor kari hmm. orada. Evet. Ama bir böyle profesyonel bir platform özel olarak kurulmuş böyle binlerce kişiye e, okunabilen kayıtlar vardır. Okunmuş kayıtlar vardır. Bakıyorsunuz dinlediğinizde kendinizden geçiyorsunuz yani. Hmm. Evet. Evet. Şimdi Ahmet Nayin'e hasılı stüdyoya oturmuş ve bizim ya şurası da şöyle olsaydı diyebileceğimiz bir noktası bile yoktur yani bana göre şu Nemil suresinde bir tam ait. okumuş diyorsunuz. Yani böyle bana göre tabi diyorum. Evet. Ama Abdü Samet hayranları vardır. Belki benim bu konuşmalarımdan ya Ahmet Nayna niye bu kadar ön plana atıyorsun hocam <gülüyor> diyenler olabilir. Ben biraz tabi işin sanat yönüne de bakıyorum. Abdü Samet merhumun çok böyle tiz sesi çok uzun nefesi vardır malum. O uzun nefesle beraber 45-50 saniye götürebilen bir kari ve bunun yanında tiz okuyor. Böyle en yüksek perdeden o sesini kullanıyor. E biz bugün bir ayette tize çıktığımız zaman artık yani yoruluyoruz. Artık pese düşme ihtiyacı hissediyoruz. E bu sebeple Kur'an tilavetinde sanat daha bir... Dünyada rağbet gören bir hususiyettir. Evet. Mustafa İsmail mesela kısa kısa vurgular yapar ama sanatlı yapar. Evet. O yüzdendir ki Mustafa İsmail kariler tarafından, kari adayları tarafından çok takip edilir. Ekol o, çünkü. Hem ekol, Abdus Samet de bir ekoldur ama Abdus Samet'in o uzun nefesi ve tiz okuyuşu kari adaylarına korkutur. Çünkü çok nadir kimseler... Zordur o tizleri tabii. çıkmak, e, zor. süre tutmak onu. Mesela yeri gelmişken biraz daha özgün konuşayım. Bizim Türkiye soğuk bir memleket. Bu soğuk memlekette mesela Abdus formatında Okuma. okuyabilmek çok zor. Çok zor. İklimden dolayı değil mi hocam? İklimden dolayı sesinizin esnekliği yani bu soğuk iklim o esnekliği engelliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sıcak memleket öyle değil mesela ki. Mesela Urfa ile İstanbul bile farklı değil mi? Orada acı yenilir ve sıcaktır. Arap ülkelerinin iklimine daha yakındır. Onun için İbrahim ses gibi evet, mesela yani. böyle duayenler çıkıyor yani. Evet, Değil tabi, mi hocam? Tabii evet. evet. Yani Türkiye'de <gülüyor> dediğiniz gibi Güneydoğu'nun da öyle bir evet, sosyeti var. Evet. İşte sebepler orada aranmalı. Öncelikle işte sıcak iklim. Ben bugünlerde bir yazı yazdım yine. Merhum Abdus Samet 1975'li yıllarda Erzurum'da bir program yapılıyor. Oraya davet edilmiş. İbrahim Şahşay'de. Mesela gelmiş. davet ediliyor o geliyor Abdus Samet soğuk memleket diye gelmiyor. Hmm, ses gidecek çünkü ve tizleri çıkamayacak belki. Ondan korkuyor. Evet. Hakeza Türkiye'de de Abdus Samet bulunmamış bildiğim kadarıyla böyle. Hiç gelmemiş. Ee, gelmiş olsa evet mesela Mustafa İsmail gelmiş e, bir kayıt söz konusu mesela İstanbul'da bir kaydı çekilmiş hatta evet. e, ezanı şerifini ben Sultanahmet de okudu ezanı dinlemiştim. O kayıt var ama Abdus Samet hiçbir kayıt yok. Sırf bu mülazadan dolayı yoksa Tabii. bir önyargı falan değil. Tabii, soğuk memleket oluşundan dolayı, bunu ben evet. bizatihi bir hocamızdan dinledim. Aynen Hı. bu şekilde aktardı. Soğuk memleket diye gelmek istememiş. Yani bu işi Kur'an okumayı etkileyen, sesi etkileyen önemli hususiyettir. O yüzden bizim Türkiye'de Abdü formatıyla Kur'an-ı Kerim okumak gerçekten maharet işidir yani. Ben şahsen giremem bu işe. Belki girenler var. Sanat daha bir Kur'an tilavet dünyasında ön planda olan bir şeydir. O kelimelerdeki vurgular, sanatsal vurgular insanlar tarafından daha rağbet görür. Evet. Geçen haftalarda mesela ifade ettik. Müslimatin müminatin kibe. Böyle o kelimelerde in, iniş çıkış manasında dikkat alarak ama bir baktığımızda Abdusamed böyle yapmaz. Çok tiz bir şekilde böyle Düz böyle basar gider tabiri. İniş yok hep evet. çıkışta yani. Evet, evet. Ayağı hiç gazdan kesilmiyor yani değil mi hocam? Bir manada evet, olay, teşbihde bulunursak ya. Yani. Evet şimdi yani Nebih Suresi. Ş evet, geçmeden önce hocam bir ara verelim. Çünkü araya geldik. Sonrasında inşallah geçelim olur mu? Peki olur. Değerli dinleyiciler Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya selam alayken, Ya Resul selam alayken. Kur'an Hadisi Radyo'muz Burç Efendimiz Kur'an Hadisi Radyo'muz Burç Efendimiz Evet değerli burçefem dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Kıymetli hocamız Nurullah Bey ile beraberiz. Nemül suresi 7-14. ayetler üzerine konuşuyoruz. Tabi Ahmet Nainan'ın kıraat estetiği müvacihesinde konuşuyoruz. Evet hocam. Evet artık ayet-i kerimelere şimdi bu aradan sonra direkt giriş yapayım. Yoksa konu konuyu açıyor. Tilavet dünyasıyla alakalı o kadar böyle konuşulacak hadiseler vardır ki. Ama biz daha böyle ayetlere girip faydalı şeyler ifade etmeye Mesela çalışalım. Allah, her biri faydalı evet. hocam Allah'ın izniyle ama konumuzu hani kompozisyon çerçevesi içerisinde işlemeye gayret edersek çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi 7. ayet-i kerime tabi geçen haftadan şöyle devralırsak Ahmet Layna'nın tilavete giriş üslubu beyati makamıydı demiştik. Evet. Önünde de uzunca bir süre olduğundan dolayı buraları hep böyle beyati makamıyla geçmişti demiştik. Evet. Mesela 6. ayetten sonra bir ayın vardır. Bu ayını mesela Ahmet ayına konu bitiyor olmasına rağmen yine beyati devam eder. Neden? Çünkü önünde bir süreç vardır. Yormaması bir bir, bir beş sayfalık bir okuyuş süreci var önünde. Bunu da haliyle makamlara yayarak şöyle bir 7 e, dakika 8 dakika makamlar arasında seyrederek ilerliyor. Şimdi 6. ayeti kerimeden itibaren Hz. Musa kıssası başlıyor manayla beraber böyle gitmeye çalışırsak Hazreti Musa izqale Musa li ahlihi ailesine diyor ki inni <gülüyor> ene ben bir ateş gördüm sa'ti kum minha bi haber eu'ti kum bi size oradan diyor bir haber getireceğim yahut da bir ateş koru getireceğim la'allekum <gülüyor> testalun umulur ki ısınırsınız diyor Tabi evet. şimdi burada konuya şöyle bir tefsir bakımından temas edecek olursak Hz. Musa'nın Medyen'den Mısır'a giderken yaşamış olduğu bir hadise olduğu ifade ediliyor. Evet. Olay soğuk ve karanlık bir gecede cereyan ediyor. Cereyan ediyor. Ee, Musa aleyhisselam yolunu kaybetmiş ve hanımıyla beraber tabi bu yolculuğu yaparken hanımının da hamile olduğu tefsirlerde evet, evet. öyle rivayet ediliyor. Dolayısıyla Hz. Musa işte hem hanımının o durumunu göz önünde bulundurarak işte La gidip getireyim ki umulur ki o ateş sayesinde ısınırız hava soğuk olduğu için sonra ateşin yanına vardığında işte bir kor getiririm diyor ya evet. ateşin yanına vardığında tabi farklı hadiseler yaşanıyor bu sefer Hz. Musa'ya yeniden bir nida yükseliyor oraya geleceğiz 7. ayet kerimedeki durum bu Hz. Musa o ateşe doğru yöneliyor oradan bir ateş parçası belki, bir koru parçası getirmek için. Evet. Şimdi burayı Ahmet Naina tabi dediğimiz gibi beyati makamıyla okuyor. Ben bir önceki ayet-i kerimeden hatırlamaya çalışayım bunu. Şöyle terennim ediyordu sanırım. Devamında Aynı format, beyat ile devam ediyorum. Evet. Böyle giriyor fakat. Evet, beyat yine e, üzerine çıktık e, sanki. Yani. Ahmet Nayna'nın o seyrini unuttum ben. Hatırlamaya çalışıyorum. Tabi yıllar önce dinlemiş olduğumuz kayıt anca ne kadar gelirse aklımıza. Se'atikum kum ha bi khabrin ev atikum bi şiha bin Evet özellikle bu vurguda hatırladım. Evet. Ahmet Nayna'nın burayı böyle okuduğunu. Qabensillallakum tasdalun ifadesinde yeri gelmişken bu vurguyu kapmak. Şimdi Ahmet Nayna bu burada ilginç bir çıkış yapıyor. Qabensillallakum ne? tasdalun Neden yapıyor? Nasıl çıkıyor? Şimdi niçin yapıyor derken bu makamlar içerisinde bir seyirdir. Kari'nin kendi inisiyatifidir aslında. Yani şu formatta iniş çıkış yapmak. Evet. Aslında bu beyati makamının kendi içerisinde değişik seyirleri olduğunu gösteriyor. Şimdi makamların böyle ilmi serencemesine bir göz attığımızda şunu görüyoruz. Beyati makamı beyati dörtlüsünden oluşur deniliyor. Yani teknik bir ifade bu. Evet. Beyati dörtlüsü. Peki bu dörtlü nedir? Beyati'ye bağlı olan ara makamlar vardır. Şimdi tabii bunlara da girince bu sefer iyice dinleyicileri belki korkutacağız ama bunlar dediğimiz gibi ismen değil. ismen değil, semaen. Yani kulaktan dolma bir şekilde okuyuculardan öğrenilmeli, hazmedilmeli. Evet. O yüzden korkmaya gerek yok. Evet, yani siz, bir tarafa bırakın yani. Evet. Evet, yani siz o sadece uygulayın. Ismi, cismi. Mesela söyleyeceğim ben o Beyati dörtlüsünü söyleyelim. Mesela beyati asli denilir. Evet. Bir giriş. Sonra beyati neva denilir. Beyati'ye bağlı bir ara makam. Çıkış oldu, neva, değil mi? Mesela neva dedikleri bu makam bir ana makam değildir yani. Bir rast gibi bir hicaz gibi ana makam değildir. Ara siz, makamdır. Siz bunda böyle üç dört satır yürüyemezsiniz. Bir çıkarsınız inersiniz değil mi? Bir çıkış bir, şey yani. bir iniş. Mesela beyati şuri denilir. Bak bu şuri mesela Mısır dünyasında çok meşhurdur. Hatta Türkiye'de bu Şuri'ye unuttum. Farklı bir isim veriyorlar. Hatırlayamadım. Yani Mısır dünyasında bu Şuri'dir. Evet. Şuri'de böyle ilginç bir çıkış vardır. E, Beyati'de biraz böyle seyredersiniz. Sonra Şuri ile bunu sanki bir renklendirirsiniz. Bir ufaktan bir çıkışlar vardır. Evet. Sonra o Şuri'den sonra da Hüseyin'i denilen bir makam var. O da biraz makam. böyle e, rastı andırır bir makam ki bunların zaten ayrımını yapmak da aslında ehil işi yani evet. yani bunlarla uğraşmayı çok ehemmiyetli görmüyorum şimdi yani şurada bir neva sokuşturayım şurada bir işte Şuri gelsin evet. şurada bir Hüseyin'i gelsin sonra da bir rasta geçeyim belki bu çok ileriki zamanlarda olabilecek bir şeydir evet. ama siz bu makamların bu seyirlerini bu Hüseyin'i denilen o ara geçişin ismini değil uygulamasını, uygulamasını siz kulaktan dolma uygulayacaksınız öğrenin, uygulayın, ondan sonra belki zamanla o uyguladığınız şeyin de tekniksel boyutunu işte bu aa demek ki şuymuş falan diyebilirsiniz, diyebilirsiniz. Evet. şimdi haliyle mesela burada Ahmet Nayna farklı o beyatinin ara makamları diyebileceğimiz noktalara böyle yer yer girer çıkar mesela sabadan hatırlarsınız sabada da bir ara bir geçki vardı ismini Acem deniliyordu Şimdi Acem mesela ana bir makam değildir. Ama ekseriyetle sabah içerisinde bir çıkış iniştir. Evet. Mesela diyelim. Mesela bu ayet-i kerimeyi diyelim sabah okuyoruz. Sonra da Acem yapacağız. Mesela. İz <gülüyor> Sabah makamının uygulaması böyle he deyince gelir. Evet. Kolaydır. Ama bir başka makam böyle he deyince gelmeyebilir. Evet. Yani. Şimdi bu, buradan mesela acem yapalım. Acem de sabah içerisinde he deyince gelen bir hmm. ara makamdır yani. He deyince gelir. Mesela Se'atikum min ha bi Değil mi? Acem. Geliverdi yani. Evet kumşi Sabaya tekrar düştüm. sabaha düştünüz Evet. Gosin Mesela bak buraya ben daha bir dikkat çekiyorum. Buranın kavranması daha önemlidir. Meddarüs. O makamlarından ziyade Şuradaki bu dönüş. Evet. Ahmet Nainacı Hocam çok güzel oturmuş hakikaten Hani yanılma şeyiniz de yok yani maşallah Çok iyi bir kulak var çok iyi kapmışsınız Aynen uygulanıyor yani tekrar tekrar Söylemenize rağmen Allah razı olsun yani düşünceleriniz için ümit ederiz ki daha iyiye gideriz daha iyiye gider insanlar ee, ama böyle okuyorum bir daha tekrar edeyim ben hoca arkadaşlardan dinleyicilerden böyle ahkam keser gibi ifadeler serdi ediyorum belki hakların hukuklarını helal etsinler ama böyle de bir ilginç bir çalışma yapalım dedik ee, Kur'an okuma hususunda ümit ediyoruz ki faydası olur yani evet bu noktalar ve noktaları ayete giriş ayet içerisindeki seyrediş ...kari ne yapıyor? Yani nerede iniyor, nerede çıkıyor? İşte burada acem yaptı, burada sabah yaptı falan değil. Evet. Nerede indi, nerede çıktı bunları kapıyoruz. Mesela aklıma geldi, şimdi buralarda belki o vurguları gerçekleştiremeyebiliriz... ...hep beyati gittiği için... ...Ahmet Dayına'nın mesela bir meşhur bir Yusuf Suresi vardır. O kayıtta maalesef şu an internet dünyasında bulamadım ben Metin Bey. Evet. Yıllar önce yine aynen bu Nemil suresiyle tanıştığım dönemlerde Ahmet Nayna'nın bir de Yusuf 53 90 numaralı ayetleri okuduğu bir kaydı vardı. Evet. Stüdyoda okumuş. Yani diyemezsiniz ki şurası şöyle olsun. Bu kadar Keşke, keşke bu kaydı bulan olsa bana da verse yani. Belki Mısır'da bulunabilir değil mi hocam? Yani e, illa tabi tabii kayıt bir yerlerde var ama ben internette bulamadım ve bu kayıtlar o kadar enfes hazırlanmıştı ki bunlardan yaklaşık bir 5 tanesi zannedersem stüdyo kaydıydı mesela kısa sureler 1-2 kaydı vardı mükemmel ötesi bir şey bu kayıtta tamamen bende yok bir tanesi yarım yamalık şu an bende var neden bunlar böyle çünkü kasetler kayboldu bu internet dünyasının iyice yoğunlaşmasıyla ben kasetleri tabi bir tarafa ittim sonra İstanbul'a gelince o tarz kayıtlarım hep Erzurum'da kaldı Erzurum'da da kalınca zaten buradaki hayatım çok yoğun oldu İstanbul'daki hayatımız. Erzurum'da çok böyle senede bir belki ziyarete gidip geliyorsunuz. Evet. Kayıtlar kaldı Erzurum'da. Çok ciddi takibini yapamadım. Ee, sonra internet yaygınlaşınca internetten umulur ki buluruz falan diyerek diyerek böyle maalesef o kayıtları kaybettik. Yani Araştırıl mı hocam inşallah onları? Nemil 1 o kayıt var. Evet. Yusuf maalesef yok. 53.90. Ahmet Nayna'nın Haşir suresi 1 24 numaralı ayetler. Tabii bunların bendeki formatları kaset formatıydı. Kasetin bir yüzü tamamen evuz besmele çekip sadakallahu lazim demiş bitirmiş. Diğer yüzü evuz besmele sadakallahu lazım formatında. Fakat bugün internete yansıyan böyle değildir. Evet. İntern kısmı. İnternete yansıyan mesela evuz besmele çekmiş kayda başlamış. Evet. Gelmiş e, mesela bendeki o kasette Haşir suresinin 1-11 numaralı ayetlerini okumuşsa arka kısmında kasetin arka kısmında bu sefer internete yansıyan 12-24 hmm. yani 1-11-12-24 ama Ahmet Nayna o arka kısma 12. ayetten başlamamış ki Evet nereden başlamış? 9. ayetten hmm. başlamış mesela beyati formatında geçtiği noktalar orası maalesef kesip internet öyle birleştirim. 3-4 ay orada 3-4 ayet. Evet. Güme gitmiş yani. Abi, bir Önceki bölümün son kısmı, bir sonraki abi. bölümün baş kısmı oluyor. O baş kısmı yok. Diyor öyle vurgular var mesela orada hatırlıyorum. Evet. Le antum ashadu rahmatan fi siddorhim minallah mesela şu kısmı minallah mesela bu hususları Mısır dünyasında çok uygulayan yoktur ama Ahmet Nay'la da bolce vardır bu o yüzden yani kayıtlar dinlenilince böyle tamamen baştan sonra eksiksiz bir vaziyette dinlenilmesinde fayda var onları tabi daha sonra nasip olursa biz burada konuşacağız zaten evet. yaparız yeri geldiğince şimdi 7. ayette Hz. Musa'nın durumu buydu Hemen 8. ayette "Felamma jaa eh nu'di em burike men nari ve Hazreti Musa ateşin yanına geldiğinde ona şöyle nida ediliyor. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresinde bulunanlar mübarek kılınmıştır diyor. Ve subhanallahi rabbil Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir manasına gelen bu ayeti hemen kaynağından götürmeye çalışalım. قَبْلَ سِنٍّ عَلَنَكُمْ تَنسَطُنُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهُنُودِيَ ...subhanenallahi... ...rabbil alamin. Evet böyle tabi arada kesiliyoruz. Bu stüdyoda maalesef ki... ...istediğimiz formatta bir... ...ses sistemini koyma şansımız yok. Evet. Ama bu... ...Mısır dünyasında... oluyor. ...stüdyolarda bu çok profesyonel... ...cihazlar eşliğinde okunmuştur ki... ...yani stüdyoda okunan kayıtları Mısır'da çok enfestir. Yani şu çıplak sesle hiç zannetmiyorum ki okusun Ahmet Nayna. Mesela yani Yusuf suresinden bir yine kısım aklıma geldi. Kâlu ya lehu İlginç böyle sanatsal inişler, çıkışlar. Bu çok iyi cihazlar içtiğinde yapılabilecek bir şey. Evet. Zaten böyle cemaate yönelik kayıtlarına baktığımızda da... ...Kari'de bakarsanız hiç böyle yüz göz oynamaz. Sadece böyle dudaklar oynar. O da çok hırpalamaz kendini. Evet. kayıtlara baktığınızda yani cihazların iyi kurulduğu, iyi kurulmadığı yerde... Ahmet Nayna kızar aslında. Öyle kayıtları da vardır mesela. Cihazlar yana başındadır. Cihazla oynayanlara kızar böyle. Çekil oradan der. Çekil uğraşma der yani. Yani cihaz Kur'an-ı Kerim okumak için çok önemli. Evet. Hasılı. Şimdi Ahmet Nayna tabi bu formatta gidiyor ama şuradaki bu nu diye nida edildi manasındaki bu kelimedeki çıkışı Nayna'nın sanki böyle nida edilir bir tarzdadır. Felem <Sessizlik> önce nu değil mi nu diye bakın Nida ediliyor sanki enteresandır Evet sonra ve subhan Allahi Rabbi alemin alemlerin Rabbi olan Allah subhandır her şeyde münezzehtir bütün eksikliklerden manasına gelen bu terkip وَصَبَّحَ نَا اللهِ رب العالمين. buyurun bir med harz noktası yine âlemin ləmin geçenlerde de temas ettik buna eksiksiz o vurgu yapılmalı âlemi değil de lemin yani o evet, terkip tamamlanacak. Hı. Ardından Ey Musa iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım diyor Allah Teala. Ahmet Aynah şöyle geçiyor. Ya Musa innehu ene Evet, allah Allahu Teala'nın aziz ve hakim olduğunu, hikmet sahibi olduğunu ifade sadedinde evet. öyle bir vurgulu bir çıkış. Sonra tabii Hazreti Musa'ya nida ediliyor ve elqasak Firavun'la bir artık şeye giriyor. E, cedelleşmeye giriyor. Asasını yere atıyor. Feleme ra'aha tahtezzuk enaha jannun vel la mudbirum ve lem attığında asayı yere bir yılan gibi tepreşmeye başlayınca bu sefer Hazreti Musa velem yuaktib arkasına bakmadan mudbira böyle arkasını dönerek ve de hiç bakmadan arkasına bakmadan diyor gidiyor ve elqi asak asanı yere at felemmâ râhâ tehtez Cennu. Orası çok zor bir kısımdır. Evet. Cennu medd lazım. Meddi lazımdan sonra kendi içinde nun şeddeli gelmiş. Idgamı mealgunne. Sonra nun'dan vav'a geçiş idgamı mealgunne. 3 tane kural peş peşe. Özellikle medd lazım kısmı 4 elif çekilecektir ki okuyucuyu çok yorar. Arkasına bakmadan gidiyor diyor. Bakmadan gidiyor, gidiyor. diyor. Evet. Tabi allah Teala bu sefer Ya sen korkma diyor İ değil mursalun. Evet benim katımda peygamberler korkmaz diyor Evet Dolayısıyla sen yani tefsiri bir ifade Sen öyle bir ortamdasın ki o ateş sandığın şey bir Nurdur diyor ve Allah Teala'nın katı gibi yani bir değerlendir koruma altında. Koruma altında Evet. Yani şu an bulunduğun yer adeta mübarek bir yerdir. Korkmana gerek yok. Bizim katımızda peygamberler korkmaz diyor. Tabi bu la ifadesi çok meşhurdur. Hani la yahut la tahsen diye denilir ya. Üzüntü yok. La korku yok ya falan. Tahsen. İnna evet, Allah Teala bizimle beraberdir. Evet. Sakın üzünlenme gibi. Evet, şimdi Tabii Allah Teala'nın o taştaatı diyor ki: "İnne men zalame summa beddela husnen ba'de's su'in." Haksızlık yapanlar ancak korkar. O da sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse fe inni rahim. Ben bağışlayanıyım diyor. Ona bile kapı açılıyor yani. Evet. İnne men zalame summa beddela Böyle beyati makamıyla adeta bu sayfaya geliyor. Evet. Sonra Hz. Musa'ya hani mucizeler gösterilecek ya hemen Ve edihli yedeke fi Elini diyor ki koynuna sok cebine ceyp. ceybik yani senin cebin gibi bir algı oluşuyor ama orada. Koynuna sok diyor. Tekrucu beyza emin gayri suin. Hiçbir kusur olmadan ve bembeyaz çıktığını gör diyor. Çıksın diyor. Fî tis ile âyetin ve kavmih. Ve de mucizelerle, dokuz mucize demiş burada, mucizelerle firavuna ve kavmine git. Çünkü innehum kânu kavmen fâsıkin. Onlar artık fasık bir kavim oldular. Şimdi burası artık yavaş yavaş Ahmet Naina'nın böyle beyati makamını sanki geri plana yavaş yavaş atmaya çalıştığı noktalar. Ve edhil yedek fi ceybike tehrucu beydae min su. таخرج بيضاء من غير سوء إن Burası iyi dinlenecek. إن <gülüyor> اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا Görüyor musunuz? Beyati evet. gidiyor artık. Yavaş yavaş gidiyor. Zaten bir sayfa kadar okudu ki Beyati biraz bayıyor da tabii bizi. Evet. Özellikle اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Dedik ki daha önceki programlarda da inne tahkik edatları innehum muhakkak ki onlar manasına gelen bu noktalar okuyucular için seslerini yönetebilecekleri noktalardır. Çünkü evet. önünde bir süre var. Bir elif miktarı kadar. Bakın. in. bunu yapma şansınız var. Evet. İşte buyur yap diyor yani. Sonra ayetin sonunda fâsikin ifadesindeki o vurguya da dikkat edelim. Bir kez daha okuyorum. In. Şu nokta Ahmet Naina'da çok belirgindir ve çok böyle tatlı geçer. Bu noktaları Ahmet Naina'dan özellikle okuyucu adayları dinlesin. Evet. Sonra dedik ki yavaş yavaş makam yerini e, böyle sanki rasta bırakıyor gibi tilavet sanatında Beyat ile noktalar ekseriyetle rastla devam eder. Çünkü beyat ile siz biraz böyle yorgun şeyinizi attınız. Yani hazırlık aşamasını geçtiniz. Antrenman yaptınız jemaat. yaptınız. Şimdi artık rastla bir çıkış. Evet. hum <gülüyor> ayatuna böyle devam ediyor. Ayetlerimiz diyor. Peki tabi Firavuna gidiyor Hazreti Musa. İnnehum kanu fasikin. Onlar fasık bir kavimler çünkü diyor. Felemmacaethum <gülüyor> ayetuna bizim diyor Allah Teala ayetlerimiz onlara geldiğinde mubsiraten <gülüyor> apaçık diyor. Kalu haza mubin. Onlara gelince ayetler şöyle diyorlar. Haza <gülüyor> mubin. Bu apaçık bir sihirdir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine bu tarz pasajlarla karşılaşmak mümkün. Evet. İşte e, bir tanesi de burada. Ekseriyette kıssaların bulunduğu yerlerde malum bu sihir kavramı, sihrun modin kavramı çok geçiyor. Evet. Çünkü hep bir şimdi kabullenmeme var. Kabullenmeme bunları bir sihirdir. O dönemlerde yani sihirde. İşine gelmeyince sihir deyip kestirip atıyorlar. Evet. Aslında sihir de işlerine gelmemiş oluyor bir manada. Değil mi? Acı bir itrafta mı bulunmuş oluyorlar acaba? E tabi çünkü yani, o dönemler çok meşhur olan bir kavram, evet. sihir kavramı. Yani kendilerinin belki çokça e, başvurduğu, çokça yaşantılarında takip ettikleri bir hususiyet aslında evet. in, aldatmak. O yüzden kendi özelliklerini İyi, peygamberlerine yansıtıyorlar. Evet. Ve bu bölümdeki son, son ayette de, Yine aynı formatta devam eder ama 15 numaralı ayetten itibaren artık diğer bölümde onu ele alacağız. Evet. Orada tamamen böyle Hazreti Süleyman'la beraber bakarsınız rastın böyle en güzel örnekleri verilir. Şimdi burası <gülüyor> Fazr, kife, kana, gaqba, müfssidin. Şu kavram. Müfssidin, müfssidin, müfssidin. Evet. Gibi. Biraz daha üşerinde yoğunlaşsa. Çalışsak olacak. <gülüyor> İnşallah. Evet hocam, Cemil isabiz ee, bu konuda. Estağfurullah. Şimdi "Vacehadu biha Allah Teala diyor ki onların akılları aslında diyor, bunların doğruluğuna yani götürülen bu e, ayetlerimizin doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde diyor zulmen ve uluven zulüm ve kibirliliklerinden kendilerini yüce görmelerinden dolayı evet. inkar ettiler. Vacehadu inkar ettiler. Evet. Ama, aslında inkarda da zulüm ve kibir var aslında elbet. değil mi? sonra fenzur diyor işte bir bak cevap geliyor fenzur bir bak keyfe kene akıbetül müfsidin o bozguncuların o müfsitlik çıkartanların akıbetlerinin nice olduğuna bir bak diyor evet Hz. Musa aleyhisselamın kıssası Nemil suresinde 7-14 numaralı ayetlerde işlenmiş tabi bu kıssalar aslında çok geniş fakat her yerde böyle bir noktasına belki temas ediliyor bir özelliğine temas ediliyor Nebih evet. Suresinde böyle bir durum Asa meselesi var Asanın işte yılan haline dönüşmesi meselesi var onunla işte Firavun'a gelme meselesi söz konusu evet. böyle Tabii. Bir... Ee, 7 ile 14. ayetleri de bu bölümde tamamlamış olduk hocam süremiz de doldu bu arada ilerleyen ayetleri 15 ila 44. ayetler mi demiştik ama biz işleyebildiğimiz kadar işleyeceğiz inşallah. Bir sonraki bölümde 15'ten itibaren devam edeceğiz. Evet, Nurullah Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Estağfurullah Hocam. Evet, değerli Burç Efendim dinleyicileri... ...Kuran Vadisi bugün de burada son eriyor. İnşallah önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle... ...Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim. Her hafta enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde... ...Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler...